''Yargılanma, halkın ağzında laf, denizde dalga.'' Atasözü Orenburg'dan izinsiz ayrılışım dışında bir suçum olmadığına güvenim tamdı. Bunda da kolayca savunabilirdim kendimi. Çünkü akıncılık, yasaklanmak bir yana bütün güçlerce destekleniyordu. Buyruklara aykırı davranmakla değil, fazla gözü karalılıkla suçlanabilirdim belki. Fakat Pugaçev ile dostça ilişkilerimi kanıtlayacak pek çok tanık bulunabilir, bu da en azından çok kuşku uyandırıcı görülebilirdi.'' Yol boyunca beni bekleyebilecek soruları kafamda evirip çeviriyor, yanıtlarımı tasarlıyordum. Yargıç önüne çıktığımda gerçeği olduğu gibi söylemeye karar verdim. Bunun en yalın, aynı zamanda da en güvenilir savunma yöntemi olduğu kanısındaydım. Kazana vardık. Kent baştan başa yakılıp yıkılmış yerle bir edilmişti. Sokaklarda evlerin yerine kömürleşmiş moloz yığınları görülüyor, çatısız ve penceresiz kalmış duvarlak isli isli dikilip duruyordu. Bu ev buraya da damgasını basmıştı. Kentin sağlam kalmış tek yapısına, orta yerdeki kaleye götürüldüm. Beni muhafızlardan teslim alan nöbetçi subay, demircinin çağrılmasını emretti. Ayaklarıma pranga vuruldu. Sımsıkı zincirlendim. Sonra zindana götürülüp, çıplak duvarlardan ve demir parmaklıklı küçük bir pencereden ibaret, dar karanlık bir hücreye tek başıma kapattılar beni. Böyle bir başlangıç, hiç de iyi bir son umdurmuyordu insana. Fakat yine de koyvermedim kendimi. Umutsuzluğa kapılmadım. Bütün acı çekenlerin o biricik avuntusuna sığındım. Temiz fakat parça parça olmuş bir yürekten taşan duanın tatlı lezzetini ilk kez tadarak gelecek konusunda kaygılanmayı bir yana bırakıp derin bir uykuya daldım. Ertesi gün gardiyan uyandırdı beni. Kurulca istendiğimi bildirdi. İki asker eşliğinde komutanın evine giden avluya geçtim. Askerler girişte durarak içeri yalnız başıma gireceğimi bildirdiler. Oldukça geniş bir salona girdim. Üstü kağıtlarla dolu bir masanın arkasında iki adam oturuyordu. Bunlardan biri sert, soğuk görünüşlü yaşlı bir generaldi. Öteki 28 yaşlarında kadar yakışıklı bir muhafız birliği yüzbaşısıydı. Becerikli ve serbest tavırlı bir insan olduğu görülüyordu. Pencerenin yanına konulmuş ayrı bir masanın başında da yazman oturuyordu. Kalemi kulağının arkasında kağıtlara eğilmiş ifademi yazmaya hazır bekliyordu. Sorgu başladı. Adımı, sanımı sordular. ''General, Andrei Petrovich Grinyov'un oğlu olup olmadığımı bir kere de benden öğrenmek istedi. Söyledim. Bunun üzerine sert bir tavırla, ''Öyle saygıdeğer bir babanın böyle uygunsuz bir evladı olması ne kadar acı.'' diye bir çıkış yaptı bana. ''Soğuk kanlılığımı yitirmeden, nasıl bir töhmet altında bulunursam bulunayım, gerçeği iştenlikle açıklayarak bundan kurtulmayı umduğumu bildirdim. Kendime bu güvenim generalin hoşuna gitmemişti.'' Somurtarak, ''Açık göz bir şeye benziyorsun delikanlı.'' dedi. ''Ama biz senden açık gözlerini de gördük. O zaman genç yargıç, Pugaçev'in hizmetine nasıl ve ne zaman girdiğimi, hangi görevleri yerine getirdiğimi sordu. Sinirlenmiştim. Bir subay ve bir soylu olarak Pugaçev'in hizmetine girmemin ve ondan herhangi bir görev almamın söz konusu olmayacağını belirttim. Yargıç karşı çıktı.'' Arkadaşları canavarca öldürülürken soylu ve subay olan bir kimse nasıl bağışlanabiliyor Pugachev tarafından? Nasıl oluyor da aynı subay ve soylu kişi isyancıların cümbüşüne katılıyor, baş caniden kürk, at, elli kapik gibi armağanlar alıyor? Nereden doğdu bu tuhaf dostluk? İhanet ya da en azından alçakça bir korkaklık değilse nedir bu? Muhafız subayının sözleri onurumu derin bir biçimde yaralamıştı. Coşkuyla savunmaya başladım kendimi. Tipi sırasında Bozkur'da Pugaçev ile tanışıklığımızın nasıl başladığını, Belegors Kalesi'nin alınışında beni nasıl tanıyıp bağışladığını anlattım. Düzmeceden gocuğu ve ata almakta bir sakınca görmediğimin doğru olduğunu, fakat bunun yanı sıra Belegors Kalesi'ni caniye karşı canla başta nasıl savunduğumu söyledim. En sonunda da Korkunç Orenburg kuşatması sırasında gösterdiğim yararlıklara tanıklık edebilecek olan generalin adını verdim. Asık yüzlü ihtiyar, masadan aldığı bir kağıdı yüksek sesle okumaya başladı. ''Ekselanslarınızın sorusu üzerine, bugünkü karışıklıkta parmağı olduğu, canilerle askerlik göreviyle bağdaşmayan, ettiği yemine aykırı düşen ilişkilere girdiği ileri sürülen Asteğmen Grinyov'a ilişkin bilgilerimi iletmekle şeref duyarım.'' Adı geçen Asteğmen Grinyov, geçen 1773 yılı Ekim ayı başlangıcından bu yılın 4 Şubat'ına kadar Orenburg'da görev başındaydı. Fakat bu tarihte kentten ayrıldı, bir daha da komutam altına girmedi. Düşman tarafından gelen kaçakların söylediklerine göre kendisi Pugaçev'in otağına uğramış ve onunla birlikte daha önce görevde bulunduğu Belegors Kalesi'ne gitmişler. Durum ve davranışlarına gelince bu konuda yargıç burada okumayı kesti ve sertçe ''Şimdi kendini nasıl savunacaksın bakalım?'' dedi. ''Bir an nasıl başladıysam öyle sürdürmek, Maria Ivanovna ile olan ilişkimi bütün öteki şeyler gibi açıklamak istedim.'' Fakat ansızın karşı durulmaz bir iğrenti uyandığı içimde. Adını verecek olursam kurulca dinlenmek üzere da onu. Ve benim için kutsal olan o adın canilerin iğrenç jurnalleriyle karışacağı, Maria Ivanovna'nın onlarla yüzleştirileceği düşüncesi, bu korkunç düşünce öylesine allak bullak etti ki beni bocaladım. Ne diyeceğimi bilemedim. Beni bir çeşit iyi niyetle dinlemeye başlayan yargıçlar bocaladığımı görünce eski katı tavırlarına büründüler yeniden. Muhafız subayı baş ihbarcıyla yüzleştirilmemi istedi. General dünkü caninin getirilmesini emretti. Merakla kapıya döndüm. Beni ihbar edeni beklemeye koyuldum. Az sonra zincir çakırtıları işitildi. Kapı açıldı. Şıvablin girdi. Ne kadar değişmişti. Şaşıp kaldım. Korkunç denecek kadar zayıflamış, beti benzi kül gibi olmuştu. Az bir zaman önce kapkara olan saçları tümüyle ağarmış, uzun sakalı da birbirine karışmıştı. Titrek, fakat kararlı bir sesle suçlamalarını tekrar etti. ''Sözde beni Orenburg'a çeşit olarak Pugaçev göndermiş. Kentte olup bitenleri rapor etmek için her gün akına çıkıyormuşum. Sonra da açıkça Düzmece'nin ordusuna katılmışım. İhanet eden öteki arkadaşlarımın kuyusunu kazıyor, Düzmece'nin gözüne girmek için kaleden kaleye geziyormuşum onunla.'' Bu sözleri sessizce dinledim ve bir şeye sevindim. Alçak cani Maria Ivanovna'nın adını vermemişti. Ya hala kendisini hor görüyle reddeden kızı düşündükçe onur kırıklığı duyduğundan ya da yüreğinde beni de susmaya zorlayan duygunun kıvılcımlarını taşıdığından yapmıştı bunu. Ne olursa olsun soruşturma kurulu önünde Maria Ivanovna adı edilmedi. Kararımı daha da pekiştirdi bu. Yargıçlar, Şıvabri'nin suçlamalarını nasıl çürüteceğimi sorduklarında, daha önceki açıklamama ekleyebilecek başkaca bir söz bu. Şıvabri'nin suçlamalarını nasıl çürüteceğimi sorduklarında, daha önceki açıklamama ekleyebilecek başkaca bir söz olmadığını bildirdim. General, çıkarılmamı emretti. Şıvabri'ninle birlikte çıktık. Sessizce, hiçbir şey söylemeden baktım ona. Yüzünde kinli bir gülümseme belirdi. Zincirlerini toplayarak önüme geçti. Hızlı hızlı yürüyüp gitti. Yeniden zindana kapattılar beni. Bir daha da sorguya çıkarmadılar. Okuyucuya bundan sonra anlatacağım olayların hiçbirinin tanığı olmadım. Fakat hikayelerini o kadar çok dinledim ki en küçük ayrıntılara varıncaya kadar belleğime kazındılar. Hani görmeden de yaşamış gibiyim onları. Annemle babam eski zaman insanlarının seçkin bir özelliği olan o candan güler yüzlülükle karşılamışlardı İvanovna'yı. Kendilerine zavallı bir yetim kızı kanatları altına almak fırsatı verdiği için Tanrı'ya şükrediyorlardı. Az sonra da iştenlikle bağlandılar ona. Çünkü Maria Ivanovna'yı tanıyıp da aşık olmamak elde değildi. Aşkım artık delikanlıca bir sersemlik olarak görünmüyordu babama. Anneme gelince Biricik oğlunun, Petruşasının, yüzbaşının tatlı kızıyla evlenmesinden başka bir dileği yoktu. Tutuklandığımı işitince hepsi beyinlerinden vurulmuşa döndüler. Pugaçev'le olan tuhaf ilişkimi Maria Ivanovna, annemle babama öylesine olağan bir şey olarak anlatmıştı ki, bu onları kaygılandırmak şurada dursun, ara sıra anımsayıp iştenlikle gülmelerine yol açıyordu. Tahtın devrilmesi, soylular sınıfının yok edilmesi amacını taşıyan bir ayaklanmada benim de parmağım olabileceğine inanmak istemiyordu babam. Savelliçi sıkı bir sorguya çekmiş, Lalam, efendisinin Yamelke Pugaçev'e konuk olduğuna, haydutun da onu gözettiğine yemin etmişti. Bu bir parça avuttu ihtiyarları. Hayırlı haberler beklemeye koyuldular. Maria Ivanovna şiddetle sarsılmıştı. Fakat susuyordu. Çünkü alçak gönüllülüğün ve inceliğin doruğunda bir insandı o. Birkaç hafta geçti. Ansızın Petersburg'daki akrabamız Prens'ten bir mektup geldi babama. Prens benden söz ediyor, beylik girişten sonra isyancıların planlarına katılmış olduğuma ilişkin kuşkuların ne yazık ki doğrulandığını, ibret için idam cezasına çarptırılmam söz konusuyken... Babasının hizmetlerine ve ilerlemiş yaşına duyduğu saygıyla Çariçen'in suçlu oğlu bağışladığını, onu yüz karası idam cezasından kurtararak Sibirya'nın ücra bir bölgesinde ömür boyu oturmaya mahkum ettiğini bildiriyordu. Bu beklenmedik darbe az kalsın öldürecekti babamı. Her zamanki dayanıklılığını yitirdi. Üzüntülerini o ana kadar içine atarken birdenbire acı acı yakınmaya başladı. ''Nasıl olur?'' ''Nasıl olur?'' diye tekrarlayıp duruyor, aklını oynatacak gibi oluyordu. ''Benim oğlum Pugaç'e ve yardakçılık etsin. Yüce Tanrım, bu günleri göreyim diye mi yaşattın beni? Çariçe idamdan kurtarıyor onu. Sanki bu bir avıntı mu? Korkunç olan idam değildir. Benim dedemin dedesi, kutsal bildiği şey uğruna dar ağacında can verdi. Babam, Bolinski ve Kurişçiv ile birlikte ıstırap çekti.'' Korkunç olan bir soylunun yemeğine ihanet etmesi, haydutlarla, katillerle, kaçak kölelerle birlikte olmasıdır. Ailemiz için ne büyük bir utanç, ne büyük bir leke. Annem onun umutsuzluğu karşısında korkuya kapılıyor, kendi gözyaşlarını gizliyor, söylentilerin asılsızlığından, insan yargılarının güvenilmezliğinden söz ederek avutmaya çalışıyordu babamı. Fakat hiçbir şey kendine getiremiyordu onu. Maria Ivanovna ise herkesten daha çok acı çekiyordu. İstesem kendimi temize çıkarabileceğime inanıyor, gerçeği sezinliyor, mutsuzluğundan kendini sorumlu tutuyordu. Fakat gözyaşları, acılarını herkesten gizliyor, beni nasıl kurtarabileceğini düşünüyordu hiç durmadan. Bir akşamüstü babam divana oturmuş, saray yıllığının yapraklarını karıştırıyordu. Fakat düşüncelerinin yıllıkta değil ötelerde olduğu belliydi. Okuma her zamanki etkisini göstermiyordu üzerinde. Islıkla eski bir marş tutturmuştu. Annem sessizce yün bir fanile örüyor, örgüsünün üstüne gözyaşları damlıyordu arada bir. Yine orada elinde bir örgüyle oturmakta olan Maria Ivanovna ansızın Petersburg'a gitmek istediğini bildirdi ve bu konuda kendisine yardım edilmesini diledi. Annem çok üzülmüştü. ''Petersburg'a niçin gidersin?'' dedi. ''Yoksa sen de mi bizi bırakıyorsun Maria Ivanovna?'' Maria Ivanovna, alın yazısının bu yolculuğa bağlı olduğunu, dürüstlüğü nedeniyle acı çeken bir insanın kızı olarak kendisine destek bulmak için oraya gideceğini söyledi. "Babam başını eğdi. Oğlunun işlediği suça anımsatan satan her söz ağır geliyordu ona. İğneli bir alay olarak görünüyordu. İçini çekerek, "Git anacığım," dedi. "Mutluluğuna engel olmak istemeyiz. Kendine koca olarak rezil bir hain değil, iyi bir insan bulmanı dilerim." Kalktı, odadan çıktı. Annemle yalnız kalan Maria Ivanovna, tasarılarının bir bölümünü açıkladı ona. Annem yüzbaşının kızını gözyaşları içinde kucakladı. Tasarladığı şeyin başarıya ulaşması için yana yakıla dua etti Tanrı'ya. Maria Ivanovna birkaç günlük yol hazırlığından sonra Sadık Palaşkası ve benden zorla ayrılan, hiç değilse yavukluma hizmet etmekle avunan Sadık Saveliş ile birlikte Petersburg yoluna düştü. Sofiyaya sağlıcakla varıp Çarişe'nin o sırada Tsarskoe-Selo'da olduğunu menzilden öğrenince orada konaklamaya karar verdi. Paravanayla ayrılmış bir köşecik verdiler ona. Menzil bekçisinin karısı genç kızla sohbeti hemen koyulaştırdı. İki sözün başında saray sobacısının yeğeni olduğunu söyleyerek saray hayatının bütün gizli kapaklı yanlarını bir çırpıda anlatıverdi. Çarişe'nin sabahları genellikle saat kaçta uyandığını ve kahve içtiğini, saat kaçta gezintiye çıktığını anlattı. O sırada yanında saray ileri gelenlerinden kimlerin bulunduğunu, dün yemek masasında söylediği şeyleri akşam kimi kabul ettiğini bir bir sayıp döktü. Tek sözcükle Anna Vilesyevna'nın anlattığı şeyler tarih kitaplarının birkaç sayfasına değerdi doğrusu ve kuşaklar için değer taşıyordu. Maria Ivanovna ilgiyle dinledi onu. Sonra bahçeye çıktılar. Anna Vilesyevna her bir elma ağacının her bir küçük köprünün hikayesini anlattı. Gezip tozdular. Birbirlerinden pek hoşnut kalarak döndüler menzile. Ertesi gün Maria Ivanovna erkenden kalktı, giyindi, usulca bahçeye çıktı. Çok güzel bir sabahtı. Güneş, sonbaharın serin soluğuyla artık sararmaya başlamış ıhlamur ağaçlarının doruklarını aydınlatıyordu. Geniş göl, kıpırtısız parlıyordu. Bir bir uyanan kuğular, gölün kıyılarını kaplayan sazlıklar arasından kurumlu kurumlu yüzüp çıkıyorlardı. Maria Ivanovna güzel bir çayırlığa doğru yürüdü. Burada Piotr Aleksandrovich için az önce kazandığı zaperin şerefine bir anıt dikilmişti. Ansızın havlayarak beyaz bir İngiliz köpeği çıktı önüne. Maria Ivanovna korkup durdu. Tam bu sırada hoş bir kadın sesi işitildi. ''Korkmayın, ısırmaz.'' Başını kaldırıp bakınca orada anıtın karşısındaki kanepede oturan bir kadın gördü. Maria Ivanovna da kanepenin öteki ucuna ilişti. Kadın dik dik bakıyordu ona. Maria Ivanovna ise birkaç kaçamak bakışla tepeden tırnağı gözden geçirebilmişti onu. Beyaz bir sabah elbisesi ve kolsuz bir bluz vardı kadının üzerinde. Başına bir gece başlığı takmıştı. Kırk yaşlarında kadar gösteriyordu. Dolgun ve pembe yüzünde durgun, görkemli bir anlatım vardı. Mavi gözleri ve hafif bir gülümsemeyle aralanmış dudakları anlatılmaz bir güzellik veriyordu ona. Sessizliği ilk o bozdu. ''Sanırım buralı değilsiniz.'' ''Evet efendim, taşradan daha dün geldim.'' Babanız ve annenizle mi geldiniz? Hayır efendim, yalnız geldim. Yalnız ha? Fakat henüz çok gençsiniz. Benim ne babam ne annem var. Buraya bir iş için gelmiş olmalısınız değil mi? Evet efendim, çariçeden bir dilekte bulunmaya geldim. Yetimsiniz, herhalde size haksızlık edildiğinden, kötü davranıldığından yakınacaksınız. Hayır efendim, ben adalet değil, lütuf dilemeye geldim. Kim olduğunuzu sorabilir miyim? Yüzbaşı Mironov'un kızıyım. ''Yüzbaşı Mironov, hani şu Orenburg kalelerinden birinde komutanlık eden mi?'' ''Evet efendim.'' Kadının duygulandığı belliydi. Daha tatlı bir sesle, ''İşinize burnumu sokuyorsan bağışlayın beni.'' dedi. ''Fakat ben saraydanım. Dileklerinizin ne olduğunu söyleyeyim bana. Belki size bir yardımım dokunabilir.'' Maria Ivanovna ayağa kalktı. Eğilerek, saygıyla teşekkür etti ona. Bu tanımadığı kadın her şeyiyle onu kendine çekiyor, içinde güven uyandırıyordu. Sonra katlanmış bir kağıt çıkardı cebinden. Saygıyla uzattı. Kadın kağıdı aldı, içinden okumaya başladı. Önce ilgiyle okuyordu. Yumuşak sevimli bir anlatım vardı yüzünde. Sonra birdenbire değişiverdi bu yüz. Sertleşti. Onun her hareketini göz ucuyla izleyen Maria Ivanovna bu değişiklik karşısında korkuya düştü. Kadın soğuk bir tavırla ''Dileğiniz Grinyol'la ilgili öyle mi?'' dedi. Çariçenin onu bağışlaması söz konusu olamaz. Çünkü toyluğundan ya da saflığından değil, düpedüz, ahlaksız ve zararlı bir insan olduğu için katıldı Düzmece'ye. Maria Ivanovna, ''Ah, gerçek değil bu!'' diye bağırdı. Kadın kıpkırmızı kesilerek ''Ne demek gerçek değil?'' dedi. ''Gerçek değil. Vallahi gerçek değil. Ben her şeyi biliyorum. Her şeyi anlatacağım size. Başına ne geldiyse hep benim yüzümden oldu.'' Yargılandığı sırada kendini savunmadıysa sırf benim adımı bu işe karıştırmamak için yaptı bunu. Maria Ivanovna bunları söyleyip okuyucunun bildiği her şeyi bir çırpıda anlatıverdi. Kadın ilgiyle dinledi onu. Sonra ''Nerede kalıyorsunuz?'' diye sordu. Anna Vlesyevna'da kaldığını öğrenince ha biliyorum.'' dedi. ''Hoşça kalın. Karşılaşmamızdan kimseye söz etmeyin. Mektubunuza gelecek yanıtı çok beklemeyeceğinizi umarım.'' Bunu söyleyip kattı. Ağaçlı bir yoldan yürüyüp gitti. Maria Ivanovna da içi sevinçle, umutla dolu Anna Vilesyevna'ya döndü. Ev sahibisi çıkıştı ona. Sonbaharda sabahın erken saatlerinde yapılan böyle bir gezintinin genç kız sağlığına zararlı olduğunu söyledi. Sonra semaveri getirdi. Tam fincanlara çay doldurup saraya ilişkin bitmez tükenmez hikayelerine başlamak üzereyken... Basamakların önünde bir saray arabası durdu ve içeri giren bir saray uşağı, Mironov'un kızının Çariçe tarafından saraya çağrıldığını bildirdi. Anna Vilesyevna şaşırdı, eli ayağına dolaştı. ''Aman yarabbi!'' diye bağırdı. ''Yüce Çariçe sizi saraya çağırıyor. Nasıl oldu da burada olduğunuzu öğrendi? Fakat anacığım, nasıl çıkacaksınız Çariçe'nin karşısına? Daha saraylılar gibi yürümeyi de bilmiyorsunuzdur. Yoksa ben de mi gelsem sizinle? Hiç değilse bir iki pot kırmanızı önlerim.'' ''Sonra bu yol kıyafetiyle gidemezsiniz saraya. Ebe'ye haber gönderip onun japonlu sarı fistanını mı istesek?'' Bunun üzerine uşak, Çariçe'nin Maria Ivanovna'yı tek başına ve üstünde hangi kıyafet varsa öylece istediğini bildirdi. Anna Vilesyevna'nın öğütleriyle dualarıyla uğurlanarak saraya yollandı. Genç kız alın yazımızın belli olduğunu hissediyor, yüreği şiddetle çarpıyor, duracakmış gibi oluyordu. Birkaç dakika sonra araba sarayın kapısında durdu. Maria Ivanovna titreyerek tırmandı basamakları. Kapılar ardına kadar açılıyordu önünde. Boş ve görkemli odalar dizisinden geçti. Saray uşağı yol gösteriyordu. Sonunda iki kanatlı kapalı bir kapının önünde durdular. Uşak gelişini bildirmek üzere Maria Ivanovna'yı yalnız bırakıp içeri girdi. Genç kız ile yüz yüze geleceğini düşündükçe dizlerinin bağı çözülüyor, güçlükle durabiliyordu ayakları üzerinde. Bir dakika geçmeden kapılar açıldı. Maria Ivanovna çariçenin tuvalet odasına girdi. Çariçe tuvalet masasının önünde oturuyordu. Saray ileri gelenlerinden birkaç kişi vardı çevresinde. Bunlar Maria Ivanovna'yı görünce saygıyla yol açtılar. Çariçe tatlı bir gülümsemeyle döndü ve Maria Ivanovna kısa bir süre önce öylesine iştenlikle açıldığı kadını tanıdı. Çariçe yanına çağırdı onu. Gülümsemeye devam ederken, ''Verdiğim sözü tutabildiğim, dileğinizi yerine getirdiğim için sevinçliyim.'' dedi. ''İşiniz görüldü. Nişanlınızın suçsuzluğuna kesinlikle inanıyorum.'' ''Gelecekteki kayınbabanıza yazdığım bu mektubu kendi elinizle götürmek zahmetine katlanın.'' Bunu söyleyerek bir mektup uzattım Maria Ivanovna'ya. Genç kız titreyen bir elle aldı mektubu ve gözyaşları içinde Çariçe'nin ayaklarına kapandı. Çariçe kaldırdı onu, öptü. ''Biliyorum, zengin değilsiniz.'' dedi. ''Fakat yüzbaşı Mironov'un kızına borçluyum ben. Gelecek konusunda hiçbir kaygınız olmasın. Çeyizinizi ben düzeceğim.'' Çariçe zavallı yetim kıza daha pek çok okşayıcı söz söyledikten sonra gitmesine izin verdi. Maria Ivanovna aynı saray arabasıyla ayrıldı saraydan. Dönüşünü sabırsızlıkla bekleyen Anne Vlesyevna bir soru yağmuruna tuttu genç kızı. Maria Ivanovna üstün körü karşılıklar verdi. Onun bu bellek güçsüzlüğü Anne Vlesyevna'nın pek hoşuna gitmemişti. Ama bunu taşralı kızların utangaçlığına vererek yine de iyi yüreklilikle bağışladı Maria Ivanovna'yı. Maria Ivanovna merak edip de Petersburg'a şöyle bir göz atayım bile demeden aynı gün gerisin geriye köye döndü. Piotr Andreyevich Grinyov'un notları burada kesiliyor. Aile arasında anlatılanlardan 1774 yılı sonunda özel bir buyrukla hapisten kurtulduğunu, Pugachev'in idamında bulunduğunu, haydutun kalabalık arasında onu tanıyarak başıyla selamladığını öğreniyoruz. Bu baş az sonra kanlar içerisinde ve cansız olarak halka gösterilmişti. Piotr Andreevich kısa bir süre sonra Maria Ivanovna ile evlenmiş, çocukları Simbirskilin'de bolluk içinde yaşıyorlar şimdi. 30 vers ötede 10 derebeğinin ortak malı olan bir köy vardır. Bey evlerinden birinin duvarında camlı, çerçeveli bir mektup asılıdır. Bu, ikinci Katerina'nın kendi eliyle Piotr Andreevich'in babasına yazdığı, ona oğlunun suçsuzluğunu bildiren, yüzbaşı Mironov'un kızının da zekasını, ahlakını öven mektuptur. Piotr Andreyich Grinyov'un anılarını dedesinin hikaye ettiği zamanla ilgili bir iş üzerinde çalıştığımızı öğrenen bir torunu vermişti bize. Yazarın akrabalarının izniyle bunları olduğu gibi yayınlamaya karar verdik. Yalnız her bölümün başına uygun bir yazıt bulduk. Bir de bazı özel adları değiştirmeye cesaret ettik.